Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Lalegül TV.com teradesinden göndermiş olduğunuz sorularınızı yine İsmail A. Fıkıh Kulu Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin inşallah. Inşallah. inşallah. İlk sorumuz hocam, e, araç alım satımı yapıyorum. Parası olan bazı arkadaşlarım ticaret olsun diye bazı araçlarıma ortak oluyor ve anlaşmamıza göre de yüzdelik kar payı veriyorum. Ancak aracı o kişiye verirken üzerine yine kar koyarak veriyorum. Sonrasında da satış olunca yüzdelik üzerinden üzerimize düşen karı paylaşıyoruz. Bu işlem doğru mudur diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikle bu sualinizi iki şekilde ele almak istiyorum. Çünkü iki cenahı var, iki tarafı var. Birincisi, satın almış olduğunuz bir arabaya birini ortak etmek ayrı bir şey. Öncesinde size bir bedel, bir para verip de siz bununla ticaret yapın veyahut da alacağınız arabayı ortaklaşa alalım elde edeceğimiz karı da aramızda bölüşelim diyerek satım almadan önce para almanız ayrıdır. Bunların Hı -hı. ikisini birbirinden bir kere ayıralım. Hı -hı. Ee, sırayla gidecek olursak eğer daha önceden siz parayı kişi vermişse ve şartlarınızla konuşmuşsanız yani bununla siz bir araba alacaksınız ee, tabi alacağınız arabanın limiti ve de tespit edilerek e, beyan edilmiş veyahut da böyle bir beyan olmaksızın ne kadar kar düşerse bu paraya bunun yüzde şu kadarı bana ait yüzde şu kadarı sana ait şeklinde konuşulursa bu bildiğimiz klasik emek sermaye ortaklılığı olur ki emek sermaye ortaklılığında e, parayı çalıştıran e, kişi ki buna fıkıh dilinde mudarip diyoruz onunla almış olduğu araba bütünüyle de alabilir. Hı hı. Kısmen de alabilir. Yani kısmen öz sermayesini kullanır. E, kısmen de o almış olduğu, çalıştırmak üzere almış olduğu parayı da kullanabilir. Bu durumda o meblağ alınan araba veya emtia e, iki kişi arasında ortak olmuş oluyor. Hı hı. Ve satış gerçekleştiği zaman tabii bu ortaklık yüzde ne kadar bu tespit edilir. Örneğin yüzde 50 yüzde 50 olduğu zaman satış gerçekleştiği zaman elde edilen karın bir kere yüzde ellisi öz sermaye sahibi olan, e, otomotiv işi yapan kişi alır. Evet. Geri kalan kardan da aralarındaki anlaşmaya göre %50, %50 veya %70, %30 neyse bu doğrultuda aralarında taksim ederler. Bu birinci mesele. Ancak soruyu o şekilde değil de e, şu şekilde algılayacak olursak e, sizin zaten sattığınız araçlarınız var hı hı. E, dükkanınızda. E, bir kardeşiniz geliyor, diyor ki işte beni şu aracı ortak et diyor. Ve bu aracı sattığınız zaman ne kadar kar elde ediyorsan bu karı da aramızda yarı yarıya paylaşalım. Bu şekilde olduğu zaman e, burada da siz diyorsunuz ki evet ben bu aracı işte 10 liraya aldım veya işte 100 liraya aldım e, 50 lirasını ver bunun %50'sini size devretmiş olayım ve bu aracı sattığımız zamanda da aldığımız parayı aramızda bölüşelim. Şimdi burada yine ayrı ikiye ayrı bir meseleye temas etmek gerekir. Birincisi satın aldığınız, daha öncesinde satın aldığınız bir aracı, ikinci bir şahsa %50 hissesini, örneğimizde %50 olduğu için öyle konuşuyoruz, evet. belli bir hissesini satarken bunu size kaça mal olduğunu söyleyerek satış yapmışsınızdır veyahut da bunu söylemeden yapmışsınızdır. Hı hı. İfadenizde diyorsunuz ki bunu işte diyelim ki 100 liraya aldıysa, 110 liraya mal oldu şeklinde ifade ediliyor hı hı. E, ve ona göre de yüzde 50'sinde e, yani bir nevi yüzde 50'sini satarken de kişi kurum oradan kar Kâr elde etmiş. ediyor. Bunu eğer beyan ediyorsa bunu ben şu kalara mal ettim şeklinde veya bu kalara aldım şeklinde bir vehm varsa burada bir sıkıntı söz konusudur. O sıkıntı da şudur: e, İslam fıkhına göre alışverişlerin e, birçok itibarlarla birçok kısımlara ayrılır. Hı hı. Bu itibarlardan bir tanesi de maliyet bedelini alıcıya beyan ederek, bu konuda bilgi vererek satış yapmak. Maliyet bedelini beyan etmeksizin satış yapmak. Evet. Maliyet bedelini beyan ederek, yani bu bana 10 liraya mal oldu. İşte 2 lira karım ile 12 liraya satıyorum ki buna fıkıh dilinde murabaha derler. Hı hı. Veya bu mal bana 10 liraya mal oldu, maliyet bedeliyle sana satıyorum ki buna fıkıh dilinde tevliye derler. Bunu 10 liraya mal ettim, maliyetiminden 2 lira eksiğine yani zararına sana bunu satıyorum 8 liraya buna da vadiye derler. Hmm. Bu şekilde yapılan bir alışverişte esas olan güvendir. Evet. Çünkü bizim örneğimizde siz alıcı olarak benim sözüme itimat ediyorsunuz, bunu kaç paraya mal ettiğimi, kaç paraya aldığım sözüme güveniyorsunuz hmm. ve ona göre işte belli oranda kar vererek o ürünü benden alıyorsunuz. Böyle bir akitte daha sonradan benim hıyanetim ortaya çıkarsa, yani ben bunu 10 liraya mal ettim dediğim halde 8 liraya mal ettiğimi anlayacak olursanız, İslam fıkhı size bir takım yaptırım hakları verir. Ve ben sizi aldatmış olacağımdan dolayı artı bir de günaha girmiş olurum. Dolayısıyla bu şekilde değil de müsaveme usulüyle dediğimiz, nedir müsaveme? E, malın kaça mal olduğunu hiç beyan etmeden, bu konuda alıcıya bir bilgi vermeden hı hı. direktmen bu ürün bana aittir. Sana bunun yarısını 50 liraya satarım. O 50 liraya sattığınızda çok fazla kar da etmiş olabilirsiniz. Maliyetini de yansıtmış olabilirsiniz. Hı hı. Zararını da satmış olursunuz. Ama neticede karşı tarafa bu konuda yani maliyet noktasında bilgi vermediğinizden dolayı karşı tarafı aldatmış olmazsınız. Evet. Buna fıkıh dilinde müsaveme akit derler ki sizin daha sonradan ya bunu ben yüzde değil de meğersem sen onu işte elliye almışsın diye öğrenmeniz herhangi bir yaptırma hakkı size vermez. Evet. Çünkü ben sizi yanıltmadım hı. yanlış bir bilgi vermedim sadece dedim ki bu mal bana aittir bunun yüzde ellisini ben sana işte elli liraya satarım dedim. Hı hı. Meseleyi böyle kurgulayacak olursak e, işte dışarıdan gelen bir vatandaşa işte beni şu araçla ortak et dediği zaman siz o aracın yüzde 50 hissesini istediğiniz fiyattan satabilirsiniz. Hmm. Yeter ki karşı tarafta bunu ne yapsın kabul, kabul etsin yok. ama bu bana şu kadara mal oldu deyip de realde o kadara mal olmadı ise bu yalan beğen olacak. Hmm. Artık karşı tarafın bunu öğrenmesi durumunda da bir takım yaptırım haklarına sahip olacak. Evet. Bu önemli olan, dikkat edilmesi gereken bir unsur. Hı hı. Yani bu ürünü benimdir, bana aittir. Sana %50 hissesini şu kadara sat satarım. Kabul ediyorsan buyur al. Evet. Sonra satış bedenimizde ne kadar satarsak da karını bölüşeceğiz. Hı hı. Bu şekilde yapıldığı zaman o kişi de onun %50 ürününü yani %50 payını dediğiniz rakam üzerine alırsa buradan sizin elde ettiğiniz kar size tıp olur, helal olur. Bu bir ticarettir. Ha Küllünü satmışsınız, kar elde etmişsiniz veyahut da bazısını kısmına satmışsınız, kar elde etmişsiniz. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Peki bu saatten sonra o mal artık iki kişi arasında veya o iki kurum arasında müşterek bir mal olmuş oluyor. Evet. Ama fıkıhtaki bu ortaklılığa mülk ortaklılığı denir. Peki ne demektir mülk ortaklılığı? Mülk ortaklılığı sermaye nispetince elde edilecek olan paranın taksimi demektir. Hı hı. Bakın biz eğer normal bir ortaklık yani akit tarzında bir ortaklık yapsaydık... ...işte ben 50 lira para koydum, siz de 50 lira para koydunuz. Bununla bir mal alıp satacağız ama siz diyorsunuz ki... ya ...ben piyasayı biliyorum, ben otomotiv sektörünü çok iyi biliyorum. Dolayısıyla ben karı %50 olarak istemem, %60'ını alırım deseniz... ...ben de bunu kabul edersem bu fuken caizdir. Önce sermaye koyduk, o sermaye ile bir ürün aldınız... Aldığınız ürünü sattınız, elde edilen karı sermaye oranında değil de şart koştuğunuz evet. ve benim de kabul ettiğim oranda işte %60-%40 oranında taksim edebiliriz. Hı hı. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez hı hı. Hanefi fıkhına göre. Ancak mülk ortaklılığında ki bu nedir? Malda ayında ortağız. Yani daha öncesinde ikimiz ortaya para koyarak bir akit yapmıyoruz. Hı hı. Sizin var olan bir malınıza beni ben ortak artık. ediyorsunuz evet. veya ben sizi ortak ediyorum. Bu artık mülk ortaklılığıdır. Mülk ortaklılarında sermayemiz ne ise satış bedelinden alacağımız parayı da ona göre taksim etmemiz gerekir. Hı. Şimdi örneklendirmede diyelim ki ben işte 100 lira olarak hesap ediyorum bu aracı. 50 lira bana verirsen bunun sana işte %50'sini satmış olurum. Sonra bu aracı 110 liraya sattığımız zaman 10 lira kardır. 10 lira karı 5-5 bölüşürüz hı hı. dediğimiz zaman bunda bir sıkıntı yok. Ama bunda bir sıkıntının olmaması e, kârı %50-%50 konuştuğumuzdan dolayı değil. Zaten satın bedeli yani bu mal müşterektir ikimize aittir ya hı hı. bunu kaça satarsak satalım alacağımız bedeli yarı yarıya bölüşmemiz lazımdı. Yani 100 liraya değil diyelim ki biz bunu işte 70'e satacak olursak 70'i yarı yarıya bölecektik. Evet. 150'ye satacak olsaydı 150'yi yarı yarıya bölecektik. Burada nasıl bir yani bunun daha iyi anlaşılabilmesi mesela şöyle deseydiniz ben bu aracın %50'sini sana 50 liraya satarım ama karın 3'te birini ortak ederim deseydiniz bu caiz olmazdı. Öyle mi? Niye? Hmm. Çünkü burada e, ikimiz ortaya para koyarak bir akit şirketi yapmadık. Mülk şirketidir bu. Dediğimiz gibi malda bir emtihada ortağız. O ki o emtihada ortaysak o satın satım bedeli neyse o da ortak olmalıdır. Ama siz orada üçte ikisi bana ait, üçte biri sana ait şeklinde bir e, ifadede kullanmış olsaydınız bu caiz olmazdı. Aksine kaç para alındıysa, mal kaça satıldıysa alınan mal sermayede daha doğrusu malın Kendindeki hisselerimiz ne kadarsa o hisse doğrultusunda aramızda taksim edilmesi gerekecektir. Hmm. Meseleyi özetlememiz gerekirse <gülüyor> yani daha kısa bir şekilde cevap vermemiz gerekirse e, siz bir galericisiniz, e, dükkanınızda var olan bir araba var. Evet. Ben geliyorum bu arabayı bana ortak et diyorum. Hmm. Siz de o arabanın yüzde 50 hissesini bana Dilediğiniz bir fiyattan satıyorsunuz evet. ee, ama kaça maliyet olduğunu bana söylemeden bunu hmm. yapıyorsunuz. Yani beni kandırmadan, beni aldatmadan bunu yapıyorsunuz. Buradan elde ettiğiniz kar size helal olur bu bir. Daha sonradan bu mal satılacak. Satıldığı zaman kaça satılırsa satılsın arabadaki hisselerimiz doğrultusuna taksim edilecekse hmm. bunda da bir sıkıntı yok. Ama arabadaki hisselerimiz doğrultusunda değil de kar oranında aramızda konuşacağımız 3'te 2, 3'te 1 gibi bir oran olursa bu caiz olmayacaktır. Yani mesela geliyor işte 100 bin liralık bir arabayı ben 100 bin liraya almışım. Ben diyorum ki tamam bu arabayı seni ortak ederim işte, ama bu arabanın sana çıkışı 105 bin lira olur. 105 bin lira üzerinden bu araba 115 bin liraya satıldı. Bir dakika, şimdiki bu arabanın sana çıkışı 105 derken yani 100 liraya maliyeli olduğunu söylüyorsun. Evet. karşı tarafa bunu söyledikten sonra 105 derken yani ben senden 2,5 lira kar elde ederim demiş evet. oluyorsun ki bunda bir sıkıntı yok, yok. Çünkü Yalan söylemek beyan... gerekir değil mi? söylemek gerekir ama şöyle de diyebilirsiniz ben bu arabayı sana işte 105'ten hesap ederek Hı, yarısını tamam. sana bu fiyata satıyorum da diyebilirsiniz veya %40'ını %30'unu bu fiyata satıyorum, satıyorum diyebilirsiniz. ama mesela 100 bin liranın 50 bin lirasını veriyor size yani yine o... %30 diyebilir miyiz ona Tabii ki kar yani. oranını? ama burada şöyle düşünmeyin yani bu arabayı size kaça mal olduysa Hı -hı. o maliyet üzerinden bir yüzdelik verme zorunluluğunuz yoktur. Heh, tamam. yani çünkü o aracı bir bütün olarak bir başkasına sattığınız zaman nasıl ki serbest bir piyasa istediğiniz fiyatı söyleyebiliyorsunuz. Evet. Karşı tarafta razı gelerek o fiyatı onu alıyorsa Hı -hı. burada da siz arabayı kısmen satıyorsunuz. Yüzde elli hissesini de satabilirsiniz, yüzde otuz hissesini de satabilirsiniz. Tamam. Ama problem burada şu, yüzde otuz hissesini sattıysanız eğer Elde edilecek olan gelirin tamamı yani arabanın satım bedeli, kar demeyelim sadece. Hı -hı. Kaç para aldıysak müşterinin onu da %30-%70 oranında taksim edeceğiz aramızda. Böyle olursa ki zaten misalde anlattığınız şekilde bu böyle oluyor. Bu şekilde Hı -hı. ifade ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Yeter ki karşı tarafa beyan verirken bu beyanda yalan bir beyan verilmesin. Bir de kar oranı sermaye oranından farklı olmasın. Bu şekilde olursa bu fıkhen problemsiz bir şekilde caiz olur. Bu ticareti gerçekleştirebilirler o evet. zaman. Bir diğer sorumuzda hocam. Alacakları olduğu halde bir türlü alacağını alamayan ve işleri de olmadığı için geçim sıkıntısı çeken kişiye zekat verilir mi? Şimdi e, zekatın verileceği kişiler vardır ki buna masarifu zekat denir fıkat dilinde ki Kur'an-ı Kerim e, Furkan suresinde bunları açık bir şekilde beyan etmiştir 7 sınıf olarak. Bunlardan bir tanesi de i̇bn Sebil diye tabir edilen yani e, yolda kalmış kendi vatanında öz vatanında mal mülk sahibi olabilir. Nisap miktarı mala sahip hatta belki zekat da verebilir. Ama şu anda bulunduğu yer itibariyle malından uzak memleketinden ve vatanından uzak parasız kalmış kişiye zekat verileceğinden bahsedilir. Buna fıkıh dilinde i̇bn Sebil diyorlar yani yolun çocuğu anlamında. Peki bu kişi zekatı aldı diyelim buna zekat veriliyor. Memleketine döndüğü zaman malına kavuşmuş oluyor. Bu durumda elindeki aldığı zekattan fazlalık kaldı ise bu ona helal olur mu? Kitaplarımızda diyor ki o da ona helaldir. Hı hı. Çünkü o ki masrifti yani zekat alabilecek konumdaydı. Ee, şehir dışında olduğu için, vatanından uzak olduğu için veya malından uzak olduğu Hı. için e, bu kişiye verilen o zekat artık onun mülkü olmuştur. O memleketine dönse de onu istediği gibi kullanabilir. Hı. Sadece tavsiye niteliğinde denir ki eğer memleketinde öz vatanında mal sahibi olan biriyseniz ve bulunduğunuz yer yani memleketinizden, malınızdan, paranızdan uzak bir yerdesiniz ve muhtaç oldunuz. Paranız çalındı gibi bir duruma maruz kaldınız. Borç alma imkanı varsa önceliği burada kullansın. Hı hı. Ama böyle bir imkanı da yoksa buna rağmen zekat da alabilir mi? El cevap alabilir. Şimdi buradan yürüyerek fukaha diyor ki bir insanın alacağı olabilir. Ve o alacak onu nisap miktarı da malik etmiş olabilir yani fıkıh dilinde zengin konumunda değerlendirilebilir. Hı hı. Hatta belki de zekat verme mükellefiyetliliği bile ona yüklenilebilir. Evet. Ama o alacağını bir şekilde alamıyor veya vadesi gelmemiş henüz. Veyahut da karşı taraf batak olduğu için o alacak batak konumda daha onu tahsil edemiyor. Ee, böyle bir durumda bu kişinin başka bir mal varlığı yok ve muhtaç. Hı hı. Böyle bir insan kurban kesmekle mükellef olur mu olmaz mı? Meselesi bizim fıkıh kitaplarımızda geçen bir meseledir. Çünkü kurbandan yürüyeceğiz. Şundan sebep kurban kesmekle mükellef olan bir kimse zekat alamaz. Kurban kesmekle mükellef olmayan bir kimse zekat alabilir. Başka bir problem yok ise. Hı hı. Deniyor ki bu insanın mal varlılığı hep alacak. Şu anda mevcut bir malı elinde yok. Harcayacak bir durumu yok. Kurban kesebilecek maddi imkana da sahip değil. Evet. Bir başkasından borçlansın mı? Hayır borçlanmasın. Bu kişi kurban kesmekte mükellef değildir. Buradan hareketle böyle bir insan peki o ki muhtaç ise şu an için buna zekat verilebilir mi? E cevap bu da biraz önce bahsettiğimiz yolda kalmış vatanında mal varlığı olduğu halde parasından ve malından uzak olan bir kimse muhtaç olması durumunda nasıl ki zekat alabiliyorsa alacaklı ama alacaklarını alamıyor hı hı. ve şu anda geçimini de temin edemiyor. Ciddi anlamda bir sıkıntıya maruz kalmış olan bir insanda tıpkı yolda kalmış kişi gibi değerlendirilerek bu insana da zekat verilebilir. Verildi, zekat aldı. Diyelim ki aldıktan sonra o alacağını tahsil etti. Tıpkı yolda kalmış olanın vatanına dönmesi gibi. Hı -hı. Onu elinden çıkarma mecburiyeti var mıdır? Hukuken böyle bir mecburiyeti yoktur. Belki Tarsiyo tavsiye ama. niteliğinde söylenebilir. Ama normalde artık ona kendi mülküdür. İstediği gibi tasarrufta bulunabilir. Şimdi sualde de diyor ki yani bu kişi muhtaç, ihtiyaç sahibi, çok alacağı var. Alacaklarını aldığı zaman belki ihtiyaç sahibi değil, belki ihtiyaç sahiplerin ihtiyacını görebilecek bir imkana sahip olacak. Ama reyelde ihtiyaç sahibi. Evet. Böyle bir insan dediğimiz gibi yolda kalmış kişi gibi değerlendirilerek bu insana zekat verilebilir, bu insan zekat alabilir. Şimdi devamında da şöyle bir şey var hocam. Çalışanların tazminatını çıktıklarında, Rahat ödeyebilmek için bankada ayrı bir hesapta birikilen paraya da zekat vermek gerekir mi? Çünkü bu para çalışanlara verilecektir diye de bir soru sormuşlar. Yani şöyle tabii bu biraz önceki meseleden bağımsız evet, hı -hı. işveren yanında çalışan işçiler çıkardığı zaman devletin de icbar etmesiyle tazminat adı altında, kıdem tazminatı adı altında onlara çalıştığı miktarca belli bir rakam vermek zorunluluğu evet. vardır. Ee, ve işçinin de bu bir istihkakıdır, e, alacağıdır devletin icbar etmesinden kaynaklı olarak. Tabii işverenle işçi arasındaki sözleşme. Eğer bunun olmayacağına dair açık bir şekilde bir sözleşme varsa fukan tabi ki buna itibar edilmesi gerekir. Evet. Ama böyle bir sözleşme yoksa el marufu örfen kel meşrutu şartan kuralınca yani örfen bilinen şey sanki akitte şart koşulmuş gibidir. Ki e, resmi makamlar da zaten bunu icbar edecektir. E, yani. Dolayısıyla bu tazminatı ona verecek. Şimdi işveren diyor ki benim yanımda çalışan işçilerim var. Bunlar 5 sene 10 sene veya da 20 sene çok uzun vadeli çalışacaklar. Ben çıktıkları dönemde sıkıntıya girmemek adına veya onları işte veya işi tasfiye edebilirim. Tasfiye edeceğim zaman onların bu paralarını öderken sıkıntıya girmem adına şimdiden onların parasını bir kenara biriktiriyorum. Evet. E, vermiyorum çünkü daha henüz e, hak etmiş değiller. Hı -hı. E, ama ben sıkıntıya girmem adına kenara koyacağım. Ve biriken bir para olduğunu düşünelim. Evet. Bu para da nisaba tahallük ediyor. Böyle bir para zekat verilmeli midir? Veyahut da bir borç olarak telakki edilebilir hmm. mi bu? Yani illaki birikmiş olmasını düşünmeyelim. Nasıl yani adam, bunu ödeyeceğim bu benim yani borcum adamın olarak. adamın yanında belki 20, 30, 40, 50 kişi çalışanı vardır. Bunların tazminat yüklü bir miktar edecektir. Şu anda çıkmıyorlar veya şu anda işten çıkarılmıyor ama neticede çıkarıldığı zaman bu ödenmesi gereken bir borçtur. O zaman ben şu anda zekatımı hesap ederken mevcut çalışanlarının da tazminatını hesap ederek bugün ayrılsalara kaç para vermem gerekiyor hesap edeyim. Onu borç haneme yazayım ve onu mevcut malımdan düşüreyim mi? Aslında iki soru birbirleriyle paralel evet. olacaktır. Şimdi bir borcun düşürülebilmesi için yani zekat babında birine ödemeniz gereken bir borç var. Bu borcu gerçek anlamda bir borç olabilmesi için iki şart aranıyor. Birincisi kullar tarafından talep edilen bir alacak olması gerekir. Yani birileri onu sizden talep edecek. Bu şu anlamda ifade eder ki Allah hakkı olarak ödenmesi gereken bir alacak değil. Hı hı. Bizatihi kullar tarafından talep edilecek. Kefaret vs. gibi deliyen. Yani. Evet. İkincisi deynin sahih bir deyn olması. Yani borcun sahih bir borç olması gerekir. Peki nedir sahih bir borç? Özellikle e, fıkıh kitaplarımızın kefaret bölümünde bu konu daha detaylı bir şekilde incelenir. Yani sahih olan bir borç ne demektir? Hangi anlamı ifade eder alacağını alabilme, alamama veya borcu ödeme imkanı olma veya olamama ile alakalı değil. Borcun oluşumuyla alakalı. Sahip bir borç ne demektir? Deniyor ki bir borç eğer ödemekle veyahut da alacaklı olan kimsenin ibra etmesiyle düşüyor, bir üçüncü şık yok ise bu borcun düşmesine dair bu borç sahip bir borçtur. Hı hı. Ama eğer o borcun düşmesini gerekli kılan bir üçüncü şık olma ihtimali varsa bu borç sahip bir borç değildir. Yani üçüncü şık bakın ben borcumu öderken borcum düşmüş oluyor. Bu olması gereken ve alacaklı olan siz olduğunuzu düşünelim. Alacağımı istemiyorum. Sana hibe ettim, ibra ettim dediğiniz zaman bu borç düşüyor. Bu da ikinci şık olarak düşünelim. Üçüncü şık olmamalıdır. Eğer bir üçüncü şık daha varsa bu borcun düşmesini gerekli kılan o zaman bu borç sahip bir borç değildir. Hı hı. Sahip borç olmazsa ne olur? Zekat babında biz bunu borç borçhanesini yazamayız. Peki gelelim bizim işte Umut. işçilerimize vermemiz gereken tazminat meselesini. Bu evet karşısında bir mutalif var, bir alacak var ama şu anda o alacak yok. Buradan hadi bunu konuşmayalım, bunu irdelemeyelim, bunu aşalım. Sahip midir peki bu borç? Bu ödemekte düşer. Tamam alacakların tahsil etmesiyle düşüyor yani. Alacaklarının ibra etmesiyle yani işvereninden bunu talep etmemesiyle de düşer. Ama bunun bir üçüncü kısmı da vardır. Nedir o? O işçi yüz kızartıcı bir suç ile ayrılacak olsa böyle bir benim borcum olmayacak işveren olarak. Hmm, evet. Veyahut da işte devletin belli standartları var. Onlara halel getirecek şekilde... Yani onun istihkak etmesini gerektik kılanlara bir halel olsa, bir problem, bir sıkıntı olacak olursa hukuken yani onun benden alacaklılığı nihayet eriyor. Alacaklı değildir. O zaman demek ki bu borç sahip bir borç değildir. Hmm. Yani başka şekilde de düşme ihtimali olan bir borçtur. Evet. O zaman bu borç gerçek bir borç olarak değerlendirilemeyeceği için bu kişi yani vermekle mükellef olan ki şu anda mükellef değildir. Nasıl olsa ben bunu vereceğim düşüncesiyle bunu borçhanesine yazıp da zekatından bunu düşenirmeyecektir. Peki bunun paralelinde sualde olduğu üzere ben bunu kenara biriktirmişsem ve nisap miktarına da ulaşmışsa üzerinden de yıllar geçiyor ise ben bunu kullanmıyorum. Zekatını verecek miyim? Elbette verecek. Niye? Çünkü dediğimiz gibi o işçi yüz kızartıcı bir suçla işten ayrılabilir. Veyahut da resmi olarak resmi olarak o parayı istihkak etmeyi gerekli yani istihkakına engel bir durumla işten ayrılabilir. Hı -hı. Kanun değişebilir. Herhangi her bir şey denile, olabilir her şey yani. olabilir. Dolayısıyla o gerçek anlamda onun malı değildir. O para da hala benim yani mal sahibinin, işverenin tasarruf hakkı var mıdır? El ha. cevap vardır. O zaman o kişinin öz malı olarak kabul edilir. Onun zekatını elbette vermekle mükellef olan işveren olacaktır, işçi değildir. Evet. Bunu bu şekilde algılarsak aslında konu daha net bir şekilde anlaşılmış olur. Evet hocam. Bir yer e, sorumuzda da benim soba imalatçı bir arkadaşım var. Benim işlerim bozuldu. Bu sebeple arkadaşım bana deposundan yüklü bir miktar soba vermeyi teklif etti. Bunlarla ticaret yap kazancını bölüşelim diye. Ve bu mallarla bir fiyat biçti. Ben bu husus soralım. Bundan sonra bu işe girelim dedim. Sormak istediğim bu anlattığımız gibi yapmamız caiz olur mu? ise nasıl bir yol tutmalıyız demişler. Şimdi aslında programımızın ilk birinci bölümünde yani birinci sualde bu emek ve sermaye ortaklığından bahsettik. Yani örneğin siz ticaret yapabilecek kapasiteye sahipsiniz ama sermayeniz yok. Benim sermayem var ama ticari yapabilecek ya kapasitem yok veya imkanım yok veya vaktim yok. Sizle bir anlaşma yapıyorum. Diyorum ki ben size bu meblağı vereyim. Siz bu meblağ ile şu alanda ticaret yapın veya bu konuda genel size yetki vereyim. istediğiniz alanda meşru olmak kaydıyla ticaret yapın. Elde edeceğiniz karı, yani sermayeyi çıkardıktan sonra elde edilecek olan karı aramızda konuştuğumuz şekilde bölüşelim. Ki bu kar oranı eşit olma zorunluluğu yoktur. Yani %50, %50 de olabilir, %90, %10 dahi olabilir. Evet. Karın birçoğu yani çoğu... Çalışan tarafı da olabilir. Çoğu emek sahibi değil de sermaye sahibi olan tarafında olabilir. Hı hı. Ancak burada aranan şart bu ortaklılıkta ilk yapılması gereken işlem alım olmalıdır, satım değil. Yani bu şu demektir. Sermaye sahibi, sermayeyi çalıştıracak, emeğini ortaya koyacak olan kimseye verdiği şey mal değil, para olmalıdır. Niye? Çünkü parada alım gücü vardır. Parada, yani para maksut değildir, amaçtır. Maksada ulaşmak için bir araçtır. Alım gücü olarak kullanılır. Bir emtia değildir o anlamda. Dolayısıyla ben yani mal sahibi vereceği rakam para olacak ve o parayı çalıştıracak olan mudarip yani emek sahibi onunla bir alım gerçekleşecek ki o alım iştirak olsun. Çünkü Hanefi fıkhına göre alımda iştirak söz konusudur. Hatta parası bir başkası tarafından verilse bile. Yani burada bir parantez açalım. Şöyle bir örneklendirme yapmak istiyorum. Size dedim ki Suat Bey işte siz memlekete gittiğiniz zaman benim adımı orada işte ne meşhursa bana şunu şunu al dedim size. Parasını ver ben gelince veririm. Veya o ayrı bir konu. Onu aramızda konuşuruz dedim. Siz orada bir mal satın alıyorsunuz. Niyetiniz bunu işte benim için alacaksınız. Ama bayi bunu bilmiyor. Parasını kendi öz sermayenizden, öz paranızından verseniz bile aldığınız malın mülkiyeti alım ile bana ait olur. Bakın bedel sizden çıktığı halde malın girişi size değil bana olabiliyor. Ama bunun aksi olmaz. Yani nasıl aksi olmaz? Örneğin önünüz, üzerinizdeki o ceket size aittir. Onu sat parası benim olsun. Para mala tabidir. Mal kimden çıkarsa onun mukabilinde gelecek olan sermaye o kişiye gelecektir. Ama mal paraya tabi değildir. Para kimden çıkarsa mal ona ait olacak diye bir kural yoktur. Dolayısıyla emek sermaye ortaklığında yani bizim örneğimizde parayı verecek olan kimse o parayla ilk yapılması gereken mal alımı olmalıdır, mal satımı değil. Şimdi sualde peki diyor ki sobacı kişi yani elinde bir emtihası var. Yani para değil ve bu emtiyasını çalıştıracak olan kişiye veriyor. Ve diyor ki al bunu, buna bir bedel biçelim. İşte bunların bedeli 100 lira olsun. Sen bunları sat, al, sat, al, sat, al. Sonra benim 100 liramı kenara çıkartalım. Geri kalanı aramızda taksim edelim. İfade bu. Şimdi oysa ben bu emtiyayı size verdiğim zaman bu emtiyanın mülkiyeti hala bana aittir. Ve bu emtiyayı siz sattığınızda diyelim ki 100 lira olarak hesap ettik ya siz bunu 150'ye sattınız. 150 liranın tamamı emkaya taahhülük eder. Emtihanın mülkü kime aitse 150 da o kişiye ait olacaktır. Peki kime aittir bizim bu örneğimizde? Sobayı veren benim. O zaman o 150 liranın tamamı bana aittir. Orada 50 lirada sizin bir istihkakınız olmayacak. Peki burada nasıl bir yol izlesek meseleyi fıken caiz bir şekilde çevirebiliriz? Şöyle yapabiliriz. Ben emkayı size veriyorum. Diyorum ki Suat Bey, bunu size verdim ve vekalet veriyorum. Bunu benim namı bir satın. Ortaklığımız yok şu an için. Siz onu paraya çevirin. Paraya çevirdikten sonra oturacağız, bir akit yapacağız sizde. Siz onu yüzde 150, iki yüzde neyse sattınız, Sattığınız rakamı ortaya getiririz. O paranın tamamı bana aittir. İşte o parada şimdi biz mudarebe ortaklığı yapabiliriz. Yani ben bunu size sermaye olarak veriyorum elde edilecek kârı aramızda işte şu kadar da bir, yüzde şu kadar, yüzde bu kadar oranla taksim edeceğiz diyebiliriz. Yani burada demek istediğim birinci işlem vekalet yoluyla olmalı. Eğer bir ayın veriyorsa sermaye sahibi, aksi takdirde ayın verdiği halde o ayının satın bedelinden ki ortak olursa, bu fıhken mudarebe mantığına, yani emek ve sermaye ortaklık mantığına aykırı olacağı için bu caiz olmaz. Ama bunun caiz olma yönü, Vekalet yoluyla bu çözülebilir. İlk satım e, mal sahibi namına olacaktır. Mal sahibi namına satılan emtihanın bedeli alındıktan sonra o bedel üzerinde bir akit yapılarak yani mal sahibi artık size o parayı getirmiş ve o parayı siz artık ticarette kullanarak satarsınız, alışverişinizi Buna göre devam ettirebilirsiniz. Böyle bir yol izlenirse o zaman fıkhen caiz olacaktır inşallah. Hocam bir diğer sorumuza da bir işletmeden şehir dışına gitmek için araç kiraladım. Yolda aracın motoru arıza yaptı. Ustaya gösterdiğimde motor conta dedi. Firmayı aradım ve kendi imkanlarımla aracı kiraladığım yere getirdim. Firma sahibi bunun masrafını benden talep etti. Ben de araştırdığımda kiraya verilen araçların kaskolu olması gerektiğini öğrendim. Bunlarsa resmi çalışmadığından kasko yaptırmamış ya da kapsamlı yaptırmamış. Elimde bu sebeple bir koz geçti. Ben bu kozu kullanarak bir şey ödemeyebilir miyim? Sorum dinen ödemem gerekir mi yoksa benim kusurum? Olmadan araç arıza yaptı. Ne yapmam lazım diye soruyor. Şimdi tabii ki aslında biz bu gibi tarafların var olduğu bir meselede tek tarafın beyanına göre cevap vermemeyi tercih ediyoruz. Hı hı. Ama bu soruda müşakhas bir isim verilmediği için yani o kişi işte hoca bizim namımıza bu soruyu cevapladı şeklinde bir isim olmadığı için Anlatıldığı tarzıyla cevap vermeye tercih ediyoruz. Evet. Ama aynı böyle bir olay bizim fetvaya sual edilecek olursa, İsmaila danışma hattına sual edilecek olursa onların vereceği cevap karşı tarafı dinlemeden biz böyle bir meseleye cevap vermeyiz. Evet. İki Çünkü tarafı. netice itibarıyla. ama tabi burada şu da önemlidir. Ee, diyelim ki siz de aramızda bir problemimiz, bir husumetimiz, bir anlaşma, anlaşmazlığımız var. Ben gidiyorum fetva soruyorum. Sormuş olduğum fetvada hoca efendi beni haksız buluyor. Burada sıkıntı yok. Biz onun fetvasını veririz. Çünkü o kişinin aleyhine dönen bir şeydir. Evet. Ama eğer o kişinin anlatımına göre lehine dönen bir mesele gelmeyen, hazır olmayan, gıyabi olan kimsenin ise aleyhine dönen bir mesele olduğu zaman orada bir şey demek doğru olmaz. Niye? Siz haklı olarak diyeceksiniz ki ya hoca beni dinlemeden nasıl benim haksız olduğuma hüküm veriyor veya da bu kişi işte ben sordum sen haksızmışsın falan cemaat de böyle söyledi veya falan hoca da böyle söyledi şeklinde bir algı olur ki bu ciddi anlamda hem kalp kırılmaya, kişiler hakkında suizan yapılmasına vesile olacağı için bu konuda temel kuralımız tarafların vakı olduğu bir meselede tek tarafı dinleyerek cevap vermemektir. Evet. Ama mesele müşakhas değil. Genel farazi olarak meseleyi algılayacak olursak o zaman bunu şu şekilde irdeleyelim. Bir insan... Bir malı kiralayacak olsa, e, kiraladığı malı da normalde mutat bir şekilde kullanıyor. Yani olması gerektiği gibi kullanıyor ve o mal olması gerektiği gibi kullanıldığı halde helak olsa. Hı hı. Yani bir e, veyahut da kıymetini düşürecek, değerini düşürecek bir kusur ona bitişecek olsa bu kişi bunu ödemekle mükellef olur mu olmaz mı? Meselesi Hanefi fıkında tartışmalı bir konu. İmam Ebu Hanife Rahimullah ile İmam Ebu Yusuf Rahimullah arasında görüş farklılığı olan bir konu. Ee, ancak bu noktada fetva ki Mecelle-i Ahkam adliyenin de kabul ettiği e, Allah-u Alem otuz küsürüncü maddeler olsa gerek e, iznin vaki olduğu bir yerde tazmin olmaz kuralınca yani siz mal sahibi bana malınızı kiraya verdiniz ve ben o malı sizin izniniz doğrultusunda kullandığım ve izniniz doğrultusunda kullandığım halde mala bir kusur geldi. Veya mal ayıplandı veyahut da helak oldu. Ama izninizi aşmadım. Evet. Böyle bir durumda izin tazmine münafidir kuralınca benim size dinen bir şey ödeme zorunluluğun olmayacaktır. Tercih edilen görüş de budur. Hı. Ama burada şu çok önemli. O hududu, beyan edilen hududu aşmamak kaydıyla. Evet. Yani bu nasıl olabilir? İşte siz dediniz ki bunu ben sana kiraya verdim. Ee, şehir dışına çıkmayacaksın veyahut da işte gece kullanmayacaksın veya şu kadar suratla gitmeyeceksin hı hı. veya işte şu kadar deviri aşmayacaksın eski kitaplarımızda hayvan üzerine veya şu kadar yük yüklemeyeceksin gibi belli bir tahdit getirmişsen veya örfü olarak böyle bir tahtit var ise ben bunu aşmam anında otomatikmen iznin dışına çıkmış olacağım. İznin dışında yapacağım bir etkenden kaynaklı malda vuku bulan kusura ödeme zorunluluğum olur. Dolayısıyla burada hani şunun için karşı tarafı dinlemek gerekir dedim. E, i̇fade eden kardeşimiz diyor ki yani ben mutat bir şekilde gidiyordum araba conta yaktı diyor. E, ki conta genel itibariyle motorun hararet yapması olabilir. Bunun birçok etkeni vardır. Susuz kalması olabilir, işte suratlı gitmesi olabilir, arabanın eski yağsız kalması olabilir vesaire vesaire. Bunları gördüğü halde devam etmesi şoförlükteki bir kusurluk olabilir. Yani belki mutat gidiyorsun, normal gidiyorsun ama hararet çubuğunun yükseldiğini gördüğün halde ona aldırış etmemekte bir kusur olarak telakki edilebilir. Evet. Bu gibi etkenler olacağı için denildiği tarzda yani gerçekten kusuru olmadığı halde gerçekten mutat bir şekilde kullandığı halde olmaması gereken bir şey oldu ise bu konuda mesuliyet e, elbette mal sahibinin mülkünden gidecektir. Hı hı. Bu kişi çünkü izin verilenin dışını aşmamıştır hı. ama bunun aksi ispat edilmesi durumunda veya aksi söz konusuysa bu durumda karşı tarafa bunu ödemesi gerekecektir. O yüzden yani karşı taraf talep ediyor benim elimde işte koz var o resmi firma değil. Bu gibi şeylere müracattan daha öte karşılıklı oturarak yani burada dini olarak ödemem gerekir mi gerekmez mi? Eğer müşebbeş bir durumsa sen de mağdur olma, ben de mağdur olmayayım diyerek belli bir şekilde ortaya bulmakta fayda olacağını söyleriz. Evet. Ama bir çok tabii ki araç kiralama firması bu konuda e, insanlara garanti veriyor. Yani siz aracı kullanın, yolda kaldığınız zaman biz size işte yeni bir araç vereceğiz. Sonra evet. çünkü araçlarımız garantilidir diyor. Bu anlamda olduğu zaman da Bu da e, zaten bir sıkıntı evet. yok. Zaten şöyle bir şey e, ifadede de resmi bir kurum olmadığı ifades hmm. ediliyor. Çünkü evet. Denildiği gibi gerçek anlamda bir rentekar firması arabaları kasko yaptırma mecburiyeti vardır. Evet. Hatta kapsamlı kasko yaptırma mecburiyeti vardır. E, işveren de yani onu kiralayan kimse de bir mesuliyetin olmadığını bilir. Hatta orada kusur ondanmış değilmiş bu bile bakılmıyor. Evet. Yani genel olarak günümüzde yaygın olan örf tabi bu şer'i midir değil midir? Dini olarak bu kabul edilir, edilmez bir bahsedi Ondan bahsetmiyoruz. Ama burada e, demek ki karşı taraf... Ee, bu konuyu yani resmi olarak yapmıyor, gayri resmi olarak yapıyor. O yüzden bu konuda bir da talepte e, bir talepte bulunuyor. Karşı tarafta hazır elime bir koz geçti, vereyim, vermeyeyim. Bunun vicdanı olarak kendisini e, sorgulamaya çalışıyor. O yüzden burada her iki tarafı da dinleyerek gerçekten bir mesuliyeti var mı yok mu, Hatta aşmış mı, aşmamış mı, sınırı e, e, ihlal etmiş mi bu konuları irdeleyerek cevap vermek daha uygun olacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Üç ayların başında kefarete niyette oruca başladım. Ancak hesap ettim ki ay 29 çekmekteymiş. Yani 61 gün dolmadan Ramazan ayı gelecek sefere e, çıkmamı söylediler dedi. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Ramazan ayı? Ramazan ayı yani şöyle toplam şey yaptığı zaman e, 61 gün olmuyor. Hı. Olmadığı için çünkü Ramazan'a denk geliyor. Bu yüzden ne yapmamı tavsiye edersiniz? Yani bir insan Ramazan-ı Şerif ayında... E, Velev ki kefarete niyetle bir oruç tutsa bile veya kazaya niyetle oruç tutsa da tutacağı oruç Ramazan, Ramazan orucu olur. olacak. Evet. Dolayısıyla ben hesap edemedim diyor. Ee, kefarete başladım. Kefarette tetabu, peş peşe olma şartı vardır. Evet. Ee, ve benim bu hesapsızlığımdan kaynaklı olarak bir kısmı Ramazan'a denk gelecek. Hmm. Ne yapacağım bu durumda. Tabii kitaplarımızda bununla alakalı e, belli baş şeylerden bahsedilir. İşte eğer böyle bir hesap sıkıntısı olmuş ve bir ciddi bir mağduriyet olacaktır. Tutulan oruçlar çünkü kefaret niteliğini kaybedecektir Ramazan-ı Şerif'te. İşte sefere çıksın. Seferde olan bir insana Ramazan orucu tutmak farz değildir. Başka bir kazaya veyahut da başka bir kefarete hmm. niyet ederse bu şekilde bu tamamlayabilir. şeyi tamamlayabilir. Ancak buna gerek yok. Burada çünkü yanlış bilinen bir mesele var. Evet. Sual eden kişi diyor ki 3 aylara girdiğimiz zaman oruca başladım. Yani Recep-i Şerif ayına girdiğimiz zaman Hı. oruca başladım. Evet. Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif ki bu 2 aydır. Ondan Hı. sonra Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. Evet. Peki kefaret 61 gün ifadesini kullanıyor. Oysa kefaret 2 aydır. 60 gün. 60 gündür. Aslında 2 aydır. Ay. Onu söyleyelim. 1 gün kazadır. Tamam. E, tetabu yani peş peşe olmaysa bu 2 ayda olmalıdır. O son 1 günde değil bir gün başka zamanda tutulabilir yani kazanın kefaretin hemen akabinde olma mecburiyeti yoktur yani şimdi recep şaban ayı e, hani hesaplamasına göre 59 gün tuttu bakın ona geleceğim ha, ondan tamam. önce ilk önce şunu bir açıklamamız gerekir kefaret diye tabir ettiğimiz hani bir insan kasıtlı olarak ramazanı şerif ayın doğrucunu bozdu ve kefaret gerekti. Hı hı. kefaret iki ay oruçtur Evet. halk arasında bilinen 61 gün ifadesindeki o bir kazadır Kaza. kazanın 60 ile peş peşe olma şartı yoktur bu evet. bir İkinci bir meselede kefaret 2 aydır 60 gün değildir bu şu demektir eğer ayın başında oruca başlamışsa o ay 30 gün çekiyorsa ona göre hesap edilir 29 gün çekiyorsa ona göre hesap edilecektir hmm, tamam. mesele bu Ha, ayın başında değil, ayın ortasında bu insan oruca başladıysa o tabi ki gün hesabı yapılmalıdır. Gün hesapta da ay 30 gün olarak hesab edilir. Tamam. Bu sadece kefaretle alakalı değil. İslam fıkhında Aylara tahallük eden iddet meselesinde de bu vardır. Ay hesabı iddet beklenmesi gereken durumlarda. Burada da ay başında ve ay ortasında başlamasıyla alakalı bu nasıl hesab edilecektir? Gün hesabı mıdır yoksa ay hesabı mıdır? Aslında ay hesabıdır. Ama ayın iptidası başlangıç olmayıp da ortalarında olursa artık gün hesabı yapılır. Hı hı. Günde de bir ay 30 gün olarak hesab edilir. Ve genelde de insanlara bu halk arasında 60 gün ifadesi evet. buradan kaynaklıdır. Şimdi kardeşimiz Recep-i Şerif'in başladığını başlamış. düşünecek olursak Recep ayını tam olarak tutmuştur. Hı. Yani bir ay bitmiştir. Şaban-ı Şerife'de girdiğimiz zaman onu da tam tuttuğu zaman bunlar 29 çekmiş. Hiç önemli, Hiç önemli değil. değil. Zaten 2 bu al kişi hmm. artık tutmuştur. He o bir gün vardır o Ramazana giriyor. O bir Ondan gün zaten kazadır. Kaza ise Ramazandan sonra tutabilir. Yani onun kefaretini bitişik olma mecburiyeti de yoktur. Evet. Dolayısıyla hiçbir mahsuru yoktur. Bu kardeşimiz devam etsin kefaretine. Hocam bu söylelikle birlikte programımızın da sona gelmiş bulunuyoruz. Son olarak dua babında neler söylersiniz? allah Teala Hazretleri içinde bulunmuş olduğumuz e, Recep-i Şerif ayını e, cümlemize mübarek eylesin e, ki üç aylar diye halk arasında tabir ediliyor e, ki Ramazan-ı Şerif ayına her geçen gün yaklaşıyoruz. Bunun e, bereketinden istifade edebilmeyi cümlemize nasip müessere eylesin yine bu vesileyle dediği cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin diyorum. Aha. Rabbim iç ve dış düşmanlara karşı da bizlere galibiyet ihsan inşallah. Allah razı olsun hocam. Abi, Çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizlerle sorularınızı ilmihalet lalegül adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine ilmihal.com.tr ya da lalegül tv.com.tr adresinden daha önce yapmış olduğunuz programlarımızı tekrardan izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz mevla olun. Hoşçakalın efendim.